Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi İslam. İslam dininin aslı. Muhammed bin İslam ta'rif dedi ki. ve ga'idatuhu amran. İslam aslı ve لا شريك له. Birincisi Allah'a şıksız bir şekilde ibadet etmeyi emretmek. Ve teşvik etmek. Bunun için dostluk yapmak. وتكفير من terk eden de tekfir etmek. الثاني. İkincisi ise. Şirkten sakındırmak. Hı -hı bunda katı olmak bunda düşmanlık yapmak bunu yapan da yani şirki işleyen de tekfir etmek demiştik ve şerhini az önce yapmıştık. Şeyh Abdurrahman bin Hasan ve İslam esasuhu taala bil İslam dininin aslı ve esası kulun kalbi ile ve erkanlarıyla Allah'a boyun eğmesidir diye Müdginen Lhuhu bı Töhiyeden, ve Rububiyeti, dışındaki her şeyden Rububiyeti ve uluhiyeti nefi ederek sadece Allaha haskılmasıdır. Mucademen muradı Rabbihi, alla nefsuhu, nefsuhu ve Hevasının ve nefsinin sevdiği her şeyin önüne geçirmesidir Allah'ın ettiği şeyler. Ve kâle şeyh Muhammed bin Abdül Vaheb rahimahullah teâlâ. Evet. İ'lem rahimet Allah. Allah sana rahmet etsin diye bil ki. Enne dinallâhi yakûnû alel kalbi bil i'tikâd. Heh, burası çok önemli. Şimdi din nerede oluyormuş? Bir, kalpte itikat, Evet. Ve bil hubbi vel buğd. O da nedir? Sevmek ve buğz etmektir. Bak birinci bacağı bu. Bir saç düşünün. Ne? Evet, saç. Biz Türkler saç deriz. <gülüyor> Bir demir bir şey düşün üç tane de ayak koyacağız şimdi buna birinci aya kalpte olan itikat kısmı o da sevmek ve buzu etmek gibi filer devam ve lisan. bu da ikinci bacak dilde dini şimdi tanımlıyor. bir kalpte iki dilde o da nedir bin nutki ve bin nutki vacerken nutki belki bak sadece bir şeylerin nutuk etmek değil çok güzel bir açıklama yapıyor. Hmm. Küfrü konuşmayı da terk etmek diyor. Masum. Hem dilen nutka edilmesi gerekenler neye nutk etmek? Mesela neyi kastediyor burada? Şehirde. La ilahe illallah Muhammed Rasulullah sözünü demeyi kastediyor. Hmm. İbn-i Teymi'ye icman diyor. Kişi gücü yetmesine rağmen kelime-i şehadeti getirmezse ne olur? İcma ile kafir olur. Hmm. Niye? Gücü hmm. yeten bir şey telaffuz etmemiştir. Peki sadece nutk etmek mi bugünkü halkın yaptığı gibi? Yok. Hmm. Küfrü nutk etmeyi de terk etmek. Hmm. Adam ben demokratım dedikten sonra hiçbir ehemmiyeti kalmadı. Bu da ikinci bacağıydı. Şimdi üçüncü bacağı geliyor. Ve İslam'ın rukunlarını getirerek azalardadır üçüncüsünde. Kalp, dil ve azalar. Burada evet. Ve Ha. Kişi yaptığında tekfir edileceği fiilleri de terk etmesidir. Azalarda bunu terk etmesidir. gibi. Ha. Şimdi devam. فَاِذَا <gülüyor> اِخْتَلَّ Bu üçünden bir bozulursa kafir olur mu? olur. Ne kadar güzel anlattı. <gülüyor> Adam küfür amel işliyor diyor ki itikadım sağlam. Adam küfür söz söylüyor diyor ki itikadım sağlam. Din bu üç bacak üzerine bina olmuş. <gülüyor> kalp, dil, kalp, dil ve azalar. Adamın dili tasdik etse küfürü de dili söylemese, kalbi de gerçekten hakka itikad etse ama azalarında tekfir edileceği, kişinin yaptığında dinlen çıkartılacağı bir şirk fiili varsa ne olur kişi? Tekfir edilir, kafir olur. Bu çok önemli bir tanım. Yani. Bunu e, beyninizin bir tarafına makşetme. Bu neyin, dinin ne tarifiyle? Din budur diyor. Yani. Din budur. En nutku bi kelimetü tevhidi min gayri <gülüyor> ilmin bi ma'naha ve la amelin bi muktabaha gayr-ı nafi'in bi'icma. Bi'icma kelime-i tevhid'i nutk etmek il, hmm. ilimsiz bir şekilde, manasını bilmeden hmm. ve gereğiyle amel etmeden e, söylenecek bir kelime-i tevhid icma ile fayda vermez insana. Kala Şeyh Süleyman bin Abdülvehab rahimehullah teala, "Kavluhu men şehide en la ilahe illallah." Evet. Eymen tekerreme bi hâzihi şahadet ederse yani diyor kim bu kelimeyi manasını bilerek söylerse yani şimdi az önce dedik ya Şeyh Abdurrahman İbn Hasan Ali Şeyh ne demişti? Masiyette emirlere ve alimlere itaat etmek onlara ibadettir demişti. Halbuki neyi kastetmişti o sözünde? Helal görerek veya şirkte itaat ederek olursa onlara ibadettir. Genel bir mutlak bir lafız kullanmıştı. Bu Arapça lugatında da vardır. her lugatta da vardır. Kişi bir şeyleri irade eder. Sözler sestir sonuçta değil mi? <gülüyor> öyle mi? Evet. Sözler sestir. Önemli olan bizim o seslerin içerisinde neler yüklediğimizdir yani. Cezaya Araplar başka bir mana yüklerken Türkler başka bir mana yüklüyorlar öyle mi? Evet. Sonuçta ikisi de aynı ses ama Türk başka bir şey anlıyor, Arap başka bir şey anlıyor. Niye? Evet. Kelimenin sesin içerisinde yüklenen mana farklı bir şey. O yüzden <gülüyor> kim la ilahe illallah dersenin diyor. Hadisinde, hadiste zikredilen bu kayıt diyor, nasıldır? Resulullah neyi kastetmiştir? Manasını bilmeyi, <gülüyor> harfını <gülüyor> gerekleriyle amel etmektir. Daha <gülüyor> Hem batın hem zahir, açık gizli hepsiyle. Hmm. Evet. Temaddiler aleyhi kavluhu selam أنه لا إله إلا الله. Biki Allah'tan başka ilah yoktur. Yani ilim üzerine bu şahadeti yap. Ve kavluhu إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. Zuhruf 86 bu çok açık bir yani. laf. <gülüyor> İlle men şehide bil hakki kim hakka şahit ederse ve hum ya'lemun bilerek. Bu nedir? Cümletü hali. Hali. Cümletü hali değil mi? Hali anlatıyor. Ne diyor Allah ayette bak? Kim şahadet ederse hakka. Şimdi bu sözden kim ne anlar? Yani adam biri çıkar der ki ya etmektir. Biri der ki manasını bilmektir. Öyle mi? Herkes bir yorum yapabilir. Ama cümletül haliye Allah Azze ve Celle'nin öncesinde zikretmiş olduğu işte kim hakka şehadet ederse'nin kaydının, manasının ne olduğunu devamı ne yapıyor? Beyan ediyor. Halleri bile bile, yani. bile bile yani. Kim şehadet ederse onlar kurtulmuş. Loop proof <gülüyor> bu ayeti kesinlikle ezberliyorsunuz. Evet. Em menutku bi hada bi hada min ve la Kişi manasını bilmeden gerekleriyle amel etmeden şimdi manasını bilmek de yetmez. Hı. Adam dedik ki din üç şey üzerine bina olmuş. Amelleriyle de şirk, küfür dediğimiz şeyleri terk etmiyorsa ne olur o zaman İyâbillâh bir kâfir olur. İcmalen bu kelime ona fayda vermez. Yani Fatır zataben yazıklar olsun o kişiye ki diyor lâ ilâhe illallah manasını Kureyşli kâfirlerin başı olan evet. Ebû Cehil kadar bilmiyor. Niye bu söz söylüyor? Ebû Talib'in bilmekle batıktı sası mı? Yani tabii o o o kısım da var. Yani Ebu Cehil bildi ama ona rağmen kafirdi. Niye? Hı. Amel etmedi gereğini. Hı. Amellerini Hı. ıslah etmedi. Belki çünkü ilim neye de oluşur? Önce bir kalpte şey olması lazım. Kesinlik bulması lazım. Sonra insanda ilme dönüşür bu. Sonra neye dönüşür? Azalarda amele dönüşür. Öyle mi? Bu sözü niye söylüyor? Çünkü bu Talib vefat edeceği zaman <gülüyor> Ebu Cehil... Diyor ki etar kavaminle da Abdurruttalik Peygamber diyor La ilahe de, ey amca. O diyor ki Abdülmuttalib'in bin dininden yüzmi çeviriyor. Niye La ilahillallah? Ondan yüz çevirmeye gerekli kılıyor. Evet. Ebu bu cehil bunu bildiği için böyle söylüyor. Biliyor ki Peygamber La ilahillallah de dediğinde Ebu bu sadece diliyle La ilahillallah demeyecek. Azarlarıyla da ne yapacak? O Abdurruttal şirk ve batıl dininden evet. beri olacak. O yüzden diyor yazıklar olsun o kişilere ki. Ebu Cehil kadar, küfrün İmamı olan Ebu Cehil kadar bu dini anlamamış yani. La ilahe İllallah sadece ne zannediyorlar? Aslı mücrederi? Mücred, nutktur, zannediyorlar. Orada dipnot var. Dipnotta ne diyor? Ayet. ne diyor? 3 ve 4. 3 ve 4. ''Ve'l musibetul yevme enne ekser anna la yârifu ma'ne la yârifu ma'ne la yârifu.'' en büyük musibet, insanların çoğunun La İlahe İllallah'ın manasını bilmemesidir. ''Ve'l-lezi yârifu ma'nâhâ la yâmel dîhîh.'' Ya da manasını bilip amel etmemesidir. Böyle etki bu ne Ya da o kelimeyi bozacak bilakis bazı nakit yani İslam bozan unsurları işlemelerini. Alimler zelike, kitap e, dört mezhebin kitaplarında Mürted'in hükmü babında dört yüze kadar e, imanın bozan unsurlar saymışlar. Bazı alimler yedi yüze kadar çıkarmışlar bunu. Biz bugün saymaya kalksak onun sayısı yedi bindir. Evet. Maşallah. Wakana dalika, Wakana la ya dura He, ama ne zannediyorlar? Bu, bu yaptıkları şeyler tebhidlerine zarar vermiştir. وَمَا عَلِمَ الْمِسْكِينَ اَنَّهُ قَدْ اِنْقَضَ تَوْحِيدُهُ وَرْتَدَّ بَعْدِ اسْلَامِهِ ''İntakadda'' ''Tavhiduhu vَرْتَدَّ اَنْ اسْلَامِهِ'' Miskindir diyor yani. <gülüyor> yani. Miskin bilemedi ki diyor, bu yaptığıyla mürtet olduğu İslam'dan çıktı yani. Allah Azze ve Celle öyle miskinlerden kılmasın. bir ayet var diyor ki... al <Gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o ayette olduğu gibi sen ilahları bir ilah mı yaptın diyorlar. Anlıyorlar yani La ilahe illallah peygamberin anlattığı davet bütün ilahları tek bir ilah yapmaktır. Biliyorlar <gülüyor> yani. Müşrikler daha iyi anlamışlar. Yani. Ama bak bu şeylerin problemi değil. Bugünkü müşriklerin problemi değil. Bugünkü Allah'a davet ettiğini iddia eden adamların problemi. Niye? E dini kapalı anlatıyorlar. Adam anlamıyor ki. Sen hüküm Allah'ındır demekte de kim? Oy kullanmanı şirk olduğunu anlıyor. Sen adama diyeceksin, adres vereceksin. Bu şirktir. Hükmü Allah'tan başkasına vermek. Bunun bugünkü yansıması bu meseledir diyeceksin. Oy kullanmaktır mesele diyeceksin. Bugünkü davetçiler Resullere muhalefet ettikleri için Resullere muhalefet eden müşrikler ne yapamıyorlar? Önceki müşriklerin anladığı gibi tevhidi anlayamıyor. Evet. Fakala Abdurrahman bin Hasan rahimahullah تعالى, fi şerhi kitabı Tövhid. Famanı kâlha. Yani famanı Yani kim bu kelimeyi söylerse... İla <türk> İlahi La Allah. Va biha siddqa ve ikhlasan. Sıddku ve amel ederse. Va kabulan ve ingiyada. Kabul ederek severek boyun eğerek. <gülüyor> Hangi amel olursa olsun cennete gider. Önce tevhid. Tevhid olmadan hiçbir şey olmaz. E, i̇stediği kadar adam takvalı olsun, masiyetlerden sakınsın. Tevhid olmadıktan sonra insana hiç vermeyecek. Adama diyorsun falan niye Müslüman? Ya diyor çok namaz kılıyor. Diyorsun falan niye Müslüman? Ya diyor savaşıyor işte diyor Allah'ın dini gelsin diye. Öteki ne diyorsun? Bu niye Müslüman? Ya diyor La İlahe İllallah diyor. Ya adamlar bunlar amel sadece yani. Eğer adam gerekleriyle amel etmiyorsa bu kelimenin. Tevhide sarılmadıysa, şirkten beri olmadıysa, müşrikten beri olmadıysa o yaptığı salih ameller ne faydası olabilir? O yüzden İslam asıllar üzerine bina olmuştur. Delil öğrenmeden önce asılları öğrenmek lazımdır. Bak ne demek? Benim sözüm şu an çok şey bir söz söylüyorum. Delil öğrenmeden önce ümmetin üzerine icma ettiği, ilim ehlinin naklettiği asılları öğrenmek lazım. İlim ehli ne icma etmişler? Allah şirki affetmez. Şirkle beraber hiçbir amel insana fayda vermez. Öyle. Bu bütün ulemanın icma naklettiği kaidedir. Adama diyorsun ki bu adamın yaptığı şirk mi? Diyor ki şirk. Peki diyorsun bu adam Müslüman mı? Diyor Müslüman. Nasıl oluyor bu iş? Bak kaide yok muydu? Hiçbir salih amel şirkle beraber fayda vermez. Kişilerin İslam is ismini nefyeder İlim ehli buna icma etmişler yani o kadar saçmalıklar bütünü var ama ne diyecek hemen ardına ya hadis yok mu la ilahe illallah de derseler benden mallarını korurlar canlarını korurlar o nasıl sen öyle anlayabilirsin doğru senin şeytanın sana vahiy etmiyor önemli olan sahabenin ve peygamberin radıyallahu anhum aleyhissalatu vesselam nasıl anladıklarıdır senin veya benim nasıl anladığım değil metindir sonuçta bakın bu kitap değil mi burada hadisler var hadisleri işaret etmişler kendilerince. Bu bir metin. Ben hepinize veririm bunu. Her biri okuyan farklı yorumlar çıkartabilir. Aynı metin üzerine. Öyle mi? Hı. Yazıdır çünkü. Ben mesela size bu anlattığım dersi yazılı da gönderebilirim diye. Ne kadar anlayabilirsiniz? He? Sen Anladığınız kadar. kadar Anladığınız kadar. Ama şu anda benim fehmim üzerine anlarsınız. Çünkü ben hem soru sorabileceğiniz bir ortamdayım, kapalı kalan tarafları izah edebileceğim, hem de karşı taraftakilerin nereyi anlayıp anlamadığını idrak edebileceğim bir meclisteyim. O yüzden ona göre idrak edemedikleri yerleri açabilirim. Şu anda ben ne anlıyorsam siz de onu anlayabilirsiniz. Ama ben aynı konuşma bir metin olarak size göndersem, anladığınızı, anladığınızı anlarsınız. Anladığınızı anlarsınız. Bir şey Hani mesela bir hadis var ya, abdestli abdest olmayanın namazı yoktur. Şimdi peki abdest olanın namazı var mıdır? Namazın şartlarını yerine getirmediyse, Ya aynı mantıkla bunu anlamalı lazım. Doğru bir örnek. Çünkü la ilahe illallah diyen, cennete girer hadisinden bunu anlayan adamı, abdest alıp da üzerinde e, Allah'ın necaset dediği, Resulünün necaset dediği bir şeyle namaz kılanın namazını kabul edilir demesine benzer. Aynı sinirleri. Halbuki namaz kılan, e, abdestli namaz kılan namaz kabul olur derken şirkten beri olan, ondan sonra na, vakit, namazın şartlarından, rukunlarından biri olan vakti değil mi? kıbleye dönen, değil mi? Bak ardına koyuyorsun da koyuyorsun. E, orada bir tanesi zikredildi. Orada o bir tanesinin zikredilmesinin sebebi onun ehemmiyetine binaendir. Orada durum vaka onun beyan edilmesini gerekli kılmıştır. O yüzden o zikredilmiştir. Adam biri gelmiştir demiştir. Ben cihaada gitmek istiyorum. Sen annene bak. Senin cihadın odur demiş Ali değil mi? Evet. Kadınlar gelmiş biz de cihad etmek istiyoruz demiş, değil mi? Evet. Ha, hac o sizin cihadınızdır diye Peygamber selamünaleyküm anlatıyor. Kadınlar Yani her bir kişiye farklı bir cihat kavramı Peygamber sallallahu anlatıyor. Doğru mu? Evet. Bunlar hakikat. Neden bunu yapıyor Aleyhisselatü Vesselam? E çünkü vakıya onu gerekli kılıyor. Dedik ki az önce ''Devhid-i Rububiye ve Uluhiyye'' diye bir taksimat selef yapmış mı? Yapmamış çünkü selef zaten biliyordu bunu. Onların döneminde buna ihtiyaç olmadığı için yapmamışlar. Peki bugün? Bugün ihtiyaç var, millet anlamıyor tabi. Anlamayınca muhtasar olarak onlara anlamaları gereken ibareleri kolaylaştırmak için genel tanımlar yapıyoruz. İdrak edebilecekleri. Kur'an mahluk mudur değil midir değil mi? Selef bunu konuşmuş mu? Konuşmuş. Demişler ki Kur'an mahluktur. Mutez ile. Demişler Kur'an mahluktur diyen kafirdir Selef de onlara. Peki şöyle bir soru. Adam dese ki Kur'an'ın lafızları mahluktur. Başka bir mesele. E Selef bilmiyor muydu Kur'an mahluktur diyen kafirdir demekle beraber bazı Hı. insanların da Kur'an mahluktur. Yani şu kağıtlar, şu mushaf, şu kapak. Yani ben bu manada söylüyorum mahluktur diye. Bunu diyen adam yok mu? <gülüyor> Bir dünya var. Selef niye genel mutlak kullandılar? Çünkü o an, o zamanda, vakada ihtiyaç olan şey, o mesele, gündemde olan o meselenin anlaşılması için böyle mutlak ifadelerin kullanılmasıydı. Doğru mu? Biz de o yüzden iman tanımı, rububiyet tanımı, uluhiyet tanımı getiriyoruz. Ne için? Bugün muhakkak da anlaşılması, idrak edilebilmesi için bunu yapıyoruz. Devam. Ne Şeyh Muhammed bin Eğer Yani sen şunu anladın ki cahillerin, kafirlerin cahilleri bile bu kelimenin manasını biliyorlar. Tale acabu Acayip olan taraf İslam iddiasında olanların bu o la yani tüm mi tefsiri bu kelimeleri eee ne anrafı جهل الكفر. cahillerin anladığı şey <gülüyor> bu İslam iddiasında olan insanların anlamı olmasıydı yani. Balazunne ene zalika huve bir telaffuzun bihurufi. Sadece zannediyor ki harfleri söylemektir, telaffuz etmekle iman. Min gairi <gülüyor> i'tikadir qalbi. Kalbinde itikadı yok. Yani şimdi topluma bir bakalım. Adam la ilahe illallah diyor. Allah'tan başka ilah yoktur diyor. Adamın anladığı ilah ne? Kullara hizmet eden bir ilah. Haşa. Yağmur yağdırıyor. Güneş çıkartıyor. işi gücü kullara hizmet etmek. Hiç emretmiyor. Yasaklamıyor. idareye karışmıyor. Öyle mi? Bir adam itikadı bu yani. Bunu söylese ne olur? Söylemesen ne olur bu kelime? La i̇lahe illallah dese ne olur? Demesen ne olur? Bir kere itikat babından bu adam imanını atmış üç ayak var diye o üç ayağın birincisini kaybetmiş başka bir şey imler mi manalardan bir şey yani sadece tab ben bir örnek verdim hani ilahın manası ile alakalı daha bir dünya mesele var herkesin itikat etmesinin vacip olduğu meseleler var değil mi Bu haramların haramlığına itikat etmesi helallerin helalliğine itikat etmesi bir dünya meselesi evet <gülüyor> ha yazın anlamı asıl daha feci olanı zannediyor ki manası la ilahe illallah demenin manası Allah'tan başka yaratan yok demektir zannediyor ya da ve ha adamın anladığı şey la ilahe illallah deyince Allah'tan başka rızık veren yoktur Allah'tan başka öldüren ve dirilten yoktur sadece budur zannediyor bu kadar kısıtlı adamın ilah kavramı o yüzden itikat noktasında kalbin itikatında imanımız var. Evet. Yani böyle bir adamda hayırdan hiçbir şey yoktur diyor. Kafirlerin cahillerinin anladığı şeyi anlayamayan adamda ah hayırdan zerre bir şey yoktur diyor. Heh. Ümmet arasında kılıf yok ki tevhid kalbin neyidir? İlim. İlimdir bak. Yani komedi şuradaki adamlar diyorlar la ilahe illallah'ın şartı ilimdir diyorlar. Birinci şartı. Sonra da ilmi olmayan cahillere Müslüman diyorlar. Ya bunlar mecnun ne dediğini bilmiyorlar. Ya da bunlar şartın ne olduğunu bilmiyorlar. E şart diyorsun da şart. ilim yani şart. E Adamda ilim yok. Nasıl Müslüman? O yüzden itikadın Eylediği <gülüyor> itikat dediğin şey ilimdir. Şimdi ben sobanın ateşin yaktığına itikat ediyorum diyorum, değil mi? Ateş yakar, niye? Bende bir ilim var, tecrübeye dayanan bir ilim var. En ateşe de değdirdiğinde el yanıyor, acı hissediyoruz. O ilim bana ulaşmadan ben de itikat olabilir mi? Hmm. Ha, itikat nedir? ilmin kesinlik kazanmasıdır kalpte. Hmm. ilmin kalpte kesinlik kazanması. Verir. Şimdi dünya yuvarlak mıdır? Düz müdür? Şöyle bunların her biri birer ilim. Biri demiş yuvarlak, biri demiş düz, biri böyle demiş, biri aşağı demiş, biri yukarı demiş, biri güneş böyle dönüyor demiş, biri demiş dünya ayın etrafında dönüyor. Hiçbir itikat değil. Niye? Açık bir nasıl olsa dünya kesinlikle yuvarlaktır veya dünya kesinlikle düzdür diye. Değil mi? Yani o zaman zaten kimsenin konuşma hakkı olmaz. Şimdi şeriatın konuşmadığı bir mesele farz edelim. Bu meselede herkes tezler ortaya atıyor. Yani ilim ortaya koyuyor. Görüşler ortaya koyuyor. Bu diyor böyle, bu diyor böyle. Biz de bunları alıyoruz bu ilimleri. Peki bunları öğrendik diye bizde itikat olmuş olur diyebilir miyiz? Diyemeyiz. İlim ne zaman kesinlik kazanırsa işte o itikadın da kendisidir. Devam. <gülüyor> ha, i̇kinci bacak olan lisan ellevi <gülüyor> huval qavul O da nedir? Sözdür. Ağızdan çıkan sözdür. Bu devirde içki haram mı olur diyen bir zındık mesela. Yani istediği kadar la ilahe illallah desin. Bu devirde işte ya adam mı taşlanılmış? Hangi asırda yaşıyoruz? Yani iki zındık kafir mesela. Bunun gibi yani. Adam la ilahe illallah demiş diyor ben şeriat istiyorum dese de bu adam Böyle bir söz söylüyorsa bitmiştir bu alanın işi yani. Niye? Sözü sözünü ne yapıyor? Tenakkut ediyor. Birbirini bozuyor. <gülüyor> Heh, bu da üçüncü bacak. Amel. <gülüyor> Emirleri ve nehiileri yerine getiriyor. Da bu emirler ve nehiiler de iki kısım kendi arasında. Bir terk edildiğinde kafir olan, Bir de terk edilmediğinde kafir olan. Namaz var. Terk edildiğinde kafir olan. Ama zekat oruç aç. Bunları terk etmekle ne olmuyor insan kafir olmuyor. Evet. Fe in khalla şey'in min Bu üçünden birini insan bozarsa asla müslüman olamaz. Fe in aqarra bi tevhidin. Fe in aqarra bi tevhid. Tevhid ederse velem amel bihi o kullu amel temsa ok kafirdir. Bak burası çok önemli. Tevhid ikrar eder. İkrar neyle olur? İlimle olur, itikatla olur. Adam ilim var, itikat etmiş dilden de söylüyor, ikrar ediyor ama amellerle ortaya koymuyor. Bak görürsün ki şirk işliyor mesela. Amellerinde küfür var. Fa'u wa kafrun mu'anedun kefira onu iblis. İblis ve Firavun gibi bilerek inkar eden kafirlerden. Firavun için Allah ne diyor ayette? Onlara ayetlerimiz geldi. Wasday kanet ha. Onlar da ne yaptılar Firavun ve kavmi? Yakin oldu onlara. E yakın imanın üst derecesidir. Öyle. Bir, önce bir şey ilim olur insanda. O ilim kesinlik kazanınca itikat olur. İtikat iman demektir. İmanın üst mertebesi de yakın demektir. Bak Firavun kaç tane mertebeye geçmiş. Yakine de ulaşmış. Ama amel etmeyince Allah Azze ve Celle onun kafir olduğunu, ona kafir demeyen kafir olduğunu bize haber veriyor. Musa Aleyhisselam söylüyor ya, ey Firavun sen yakinen biliyorsun ki bu alemler ve bunu Allah tarafından Onun itikadına. Burada haber. hani bunun kafiravun ve iblis demesinin sebebi bu. Bile bile onlar amel etmiyorlar. O yüzden iblis ve firavun devam. zahiren la min kafir. Ha, tevhidi bilse, zahirde tevitle amel ediyor olsa ama batında buna itikat etmiyorsa, kalbinde şüpheler, hastalıklar varsa bu da halis bir münafıktır. kafirden daha şerlidir. İblis'ten Firavun'dan daha şerlidir çünkü İblisin ve Firavun'un köfrü zahirdedir, bunun küfrü batındadır. Valiye adı bılla, nesabanullah alaiküm. Ve Allah Rəhman Rəhımmetullah, eylem Rəhımk Allah, ana la ilahi la nefi ve isbat. Ma la manası nefi ne demek nefi? İptal demek. Yani bazı şeyleri iptal etmek. Ve isbat hmm. bir <gülüyor> şeyde de sübut etmeni. Tulfi ve Dört tane şey nefiy edilir, la ilahe illallah deyince dört şeyde ispat edilir. Bakın bu sözde, yani bu, bu risale var ya altın altın yani böyle piyasaya çıkarsan madenlerin en kıymetlisi. Dört şey vardır diyor, nefiy edilir, dört şeyde vardır, ispat edilir. Neymiş nefiy edilenler? Tulfi el ilah Al-ihe te, tanrılar, tavuklar, ortaklar, rabbler. Bu dört şey iptal edilir. Şimdi açıklamasını yapacak. Fal-ihe, fal-ihe te ma qasattehu biş, qasattehu bişeyin min jal bi khairin, ou fa anta Bir şey insana zarar ve fayda verdiğine, onun insanın zarar ve fayda celb ettiğine inanıyorsan diyor, onu ilah edinmişsin Bugün e, Şeyhlarının kendilerine zarar ve fayda vereceğini yanan sofiler. Öyle mi? Bugün nazar boncuğunun evlerinden nazarı, çocuklarından, ailelerinden nazar gidereceğine, zararı gidereceğine inanan insanlar. Bunların her biri, bu saydığımız şeyleri, bunlar aklıma gelenler şu anda, ilah edinmişlerdir. Bunlar istediği kadar la ilahe illallah desinler, nefretmeleri gereken dört gruptan birinin nefretmedikleri için Müslüman olamazlar. Devam. Hatta insanın nefsi bile kendilerine ilahı olabilir mük eğer yani nefsine tapıyorsa ilahı olabilir. Eferaytemet ta ila ha va. Görmedim mi nefsini ilah edin. Demek ki bu mümkün. Evet. Watavavi watavagit ve men ubide. Watavagituma ubda ve huwa raddun au rushhalil ibadah. Ha. Rushhal ne mesela? Şey. Kime ibadet edilir ve bu ibadetten lazım olursa Yanlış hatırlamıyorsam şu kanun süre. Ee, bu ibadete çağıran, davet eden diye hatırlıyorum ama. Nisri Semmân, Avtaç, Avabî O kendi bölgesindeki e, ibadet eden türbelerin adı. Semmân, Taç, abi Hadîd. Aday göstermek dedim ya yani kendini ibadete layık göstermesi yani hani ibadete razı olması ve kendini bu ibadete layık göstermesi ee, şimdi biz hep bugüne kadar toplumda yanlış bir algı vardı tavuk deyince sadece devlet yöneticileri anlıyoruz değil mi niye itaat ibadettir iki saatdir onu anlatıyoruz itaatin aslında Allah'tan başkasına sahip etmek e bugünkü yöneticilerde de itaat edildiği için diyoruz ki bunlar tağuttur. Ama tek tağut bunlar değildir. Mesela duanın kendisine bugün yapıldığı tarikat şeyhleri ve buna rıza gösteren o şeyhler bunlar da aslında tağuttur. Yani biz bugün devlet başkanlarını tekfir edip etmiyor diye insanların İslam'ını konuşuyoruz ya. Hani onlar Müslüman olmazlar diyoruz çünkü tağutu inkar etmişlindiler falan. Hiç yani şu gündemimize gelmiyor. Ya bu adamlar mesela cübbeliye Müslüman diyorsalar. O da bir tavuk değil midir? Sonuçta kendisine ibadet ediliyor, dua ediliyor. Rabıta yapıyorum millet Mahmut Usta Osmanoğlu'na. O da bundan razı biliyor. Millet kendine dua ediyor. menetmiyor etmiyor bundan öyle mi? Bu da başka bir tavuk yani. Ya da Yaşar Nuri Öztürk. Mi? Zekeriya Beyaz, Abdülaziz Bayındır, Mustafa İslamoğlu. Bunlar Türkiye'deki sapıklığa davet eden... Ateş imamları. Cehennem ehlinin önüne düşmüş olan sap, sahte, sapık imamlar. Bunlar haramları helal, helallere haram yapıyorlar. Hevalarına göre şey yapıyorlar. Tefsir, tevil edip meseleleri, insanları kandırıyorlar. İnsanlar da bunlara ibadet ediyor. Onlar da bunun farkındalar ve bunlara rıza gösteriyorlar. İşte bunlar ne oluyorlar? Her biri birer tağut oluyorlar. Birinci kısım ilahlardı. ikinci kısım tağutlardı. Bunların ikisini de nefret etmedikçe İman onu. Peki hocam evet. şey hani onun fetvasını mesela hani cemaat önderleri var ya mesela. Hı. Cemaat önderlerini mesela soruluyor mesela atın devlet yöneticileri tavuk. Bir de hani kendine ibadet ettiren mesela o şeyhler falan tavuk. Bir de cemaat önderleri var mesela hani onlarda fetva soruyor işte mesela hani o zamanı geldi mesela. O da yönlendiriyor işte şu falan. E, tabii ki tabii ki onlarda tamam. tavuk çünkü ibadete çağırıyorlar kendi nefislerine diyorlar bu böyledir. Yani tağut oku değil. Onlar da dine direkt tağut. E, tabii ki onlar kendilerine ibadet ettiriyorlarmış. Evet, wal andat. Wal andat. Ma cazabaka an dinil islami min ehlin au maskenin au asireten au mal. Mal, aşiret, mesken, yani senin cezbeden Allah'ın dininden Allah'ın dininden alıkoyan. Ya şimdi amel edeceğiz de dinle amel etsek de fitle amel etsek polis gelip alacak, evimizi basacak evimizden olacağız aşımızdan olacağız, karımızdan, çoluğumuzdan çocuğumuzdan olacağız bak akrabalar bıdı bıdı yapıyorlar ya işte terörist oldu şöyle oldu, böyle oldu farklı farklı adlar şeyler şimdi kim bunlarla amel edecek Aa, anlatabiliyor muyum? insanı Allah'ın dininden alıkoyan her şey bunları da reddedemiyorsa adam ister taahhütlara taahhüt desin onlara ibadet etmesin ister ilahlara ilah desin onlara ibadet etmesin musaff değillerdir. Ama o mal, o aşiret, o ne bileyim ne derseniz değil, çocuk, kadın onu Allah'ın dininde amel etmekten alıkoyuyorsa bu adam da la ilahe illallah'ını bozmuştur. Fa vavniddun bunlar sayılan şeyler nedir? Allah'a ortak kılınmıştır. Lekavni <gülüyor> tane. Men en nesme yetekhuzun <gülüyor> min dunillahi andadan bihubunhum ka hubillah. Ha, Allah'ı sever gibi severler. Şart Sevgide bunlar ne yapmışlar? Şirk koşmuşlar. Bunların küfrü de mi? Dördüncü soru. Dördüncü de sahte Rabler, Hakkın muhalifine fetva veren ve senin de basiretsizce itaat ettiklerini. Onlar da Rablerdir. Sahte Rablerdir. Lay lay deyince insan da onu nefeder. Hangi söz? İttekadu <gülüyor> ahvarahum. Var mı bana arabadan varması bir Oradaki tip notu da okuyalım. Bu biz. Ben söyleyeyim. Oku. Birinci Aha. Vama eksen aladina afto bixalafet elhak ve utiyo. O zelik e saru arbaban ve avol houlay aladina ettxiz arbaban Ha. Mesela o da hakın müsaifine birçok meselede fetva veren insanların vasıtasıcı itaat ettiklerinden biri. Elle şey'in Ha, ümmeti saptırıyor. Hiçbir haram yok ki hepsini helal yaptı bu zindan. Ha. bil rijali. Kadınların erkeklerle karışmasına. Evet. Ve temsili Şarkının işte bu diğer peresin bundan her birinin yayılmasına. O Aşağıda sayılacaklar diyor, onun dalaletlerini, küfürlerini benzeridir. Bu adam, Kardavi denen adam taahhütü. İşte bunu inkar etmeyen Müslüman olamaz yani. İslam'ın cahilidir çünkü bunu inkar Ama yani burada bir sayfaya kadar onun küfürlerini vermiş. Yani i̇şte hemen vermiş. bazılarını yükseltmek Bazılarını. İyi. Sen oku ben diyeceğim. Ettesahül ma'al yahudu vel nasarra kafirin. He. Ve huve yara... Ha, ve huve yara'l mubalatel muslimine minhum el halal vel haram. He. O Yahudu ve İslam'la dost edilmesi gerektiğine inanıyor. Hatta kitabı var, zındığı. El halal vel haram. He. El halal vel haram. Ve ihtiram ve diyanihim semaviyye. Hani o semaviyi yani din semavi dindir deyip ihtiram edilmesini istiyor. Bunun <gülüyor> gibi. B'ye geç. B. اَلْتَسَاهُلْ مَا اَهْلِ الْبِدَعِي وَالْضَرَالَةِ وَالْتَهْو۪ينِ مِنْ شَأَنِ الْبِدَعِ الْكُفْرِيَةِ اَوْ الْرَدُ عَلَيْهَا Bu bidat fırkalar ama şirk bidat fırkaları yani. Onlara karşı gene şeyi var. اَنَّهُ يَدْعُوا الْاَدْ دِمِقْرَاتِيَا الْكَافِرَ Demokrasi diyor şeydir diyor. Demokrasi diyor. <gülüyor> Demokrasi diyor İslam'dan bir mezheptir diyor. Partiler diyor İslam'ın mezhepleridir diyor yani. Aynen böyle söylüyor. min evet. Akılcıların, Mutezile'nin görüşlerine gitmesi, sahih hadisleri reddetmesi. Wa an Sahih hadisler hakkında ediyor. Ya işte insan aklına ters geliyor falan filan diye aşağı. Allah her ve e fi abi ve ve icma etmiş ki peygamberin babası cehennemdedir ataları. Şimdi Bakravi ne diyor? Kal el Abdullah bin ve min ve Diyor ki Kardavi fitre ehliğinden diyor. Abdul suçu nedir diyor? O kurtulanlardandır diyor. Bu metin icma ettiği, müştakti necmat de Abdurmuktalib'in Müslüman olduğunu söylüyor. Ha biraz aşağı inseyin. İkincisi 70'sen. He. Fevdetef severim. inşallah. Ah. gerek. Yeter. Sapıklığı yeter artık. Ona kafir demendi de kâfiri. Vatat hmm. butu arba. Vatus bitu arba an va'i al-qast. Arbaat anwa' al-qast. Vahve kovnu kema taksidu ile ilallah. Yani sadece Allah'ı kast bu de amelinde. Bo bilinir. Ve Yücelmen sevmendir. Lıqabı Aziz Vajal ve Ladin Amanu aşed ruhbe nille. Ve ve Korkmak ve ummaktır. hepsi dört ha? Aha, bu toplamı 4. teala ve fala illa in in fala radda men Allah sana bir zarar gelecek olsa onu Allah'tan başka giderecek olan yoktur diyor. Şurayı da bitirelim. Noktalamış. Tamam. Tamam. Ara ta hada qat'an Tukbiru onun üzerine jahama hmm. albatır. Kema açdırlar Allah azze ve celleden İbrahim, Allah azze ve celleden İbrahim, Allah azze ve celleden İbrahim, Allah azze ve celleden İbrahim, Allah nasıl gücü yokken dahi putları kırmak için mücadele etmişse, sen de bunları anladıysan diyor, Allah azze ve celleden başka her şeyle diğer bütün sebeplerden alakanı kesersin. Bu kardavizinde o yüzden Taliban şeyi vuracağı zaman o Buda heykellerini o ayağa kalktı nasıl dünyanın ortak mirasına saldırırsınız şöyle böyle Halbuki İbrahim Aleyhisselam gücü yokken bile putları yıkmak için uğraşmıştır. Taliban'ın gücü olduğu için ilk yapması gereken iştir. Hatta yapmasalar günahkar olurlar. Haşa onlara rıza göstermiş olurlar. Allah korusun. O neden nedir ki e, Müslüman gücü olduğu zaman bu işk şirk ve ee, şirkin yayıldığı merkezleri ve şirk objelerini ne yapması lazım. Her birini yok etmesi lazım. Devam edelim hani. Kat fi ve min bikum Tamam mi? Bu devam bu sözünde bitirelim. Ben bu da Süleyman'ın bin Abd'un sözü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 ne ilahın ne de Resulün manasını bilmese. Ve salla, ve ve hacca, namaz kılsa, oruç tut, saat çizse. Yani insanların sadece böyle yaptığını görse, başka bir şey bilmese. Ve lem şey onlara bunda tabi olsa hiçbir şirki de işlemese. Innehu, yani i̇nsanlar bunları yapıyor diye yapıyor, hiçbir şirki de yok. Fe la böyle bir adamın diyorum. Çok kafir güzel. olduğuna, İslam ehli olmadığına aklı başında kimse ne yapmaz, şüphe etmez. Fakat fi al 11 al 11. asır ve ondan önce bütün Mağrip fukahası bu adamın böyle bir tanımladığı adamın kafir olduğuna fetva vermiş. Şeyh Bakla İlahelillallah Muhammed Resulullah diyor. Namaz kılıyor, orası tutuyor, hacca şey. gidiyor. Şirk yok hayatında ama İlahın Resul'ün manasını bilmiyor. Ben basiretsizce bu sözü söylüyor. Tamam? Diyor ki Mağrib fukahasının hepsi bu adamın kafir olduğuna fetva verdiler. Yani. Devam. kana semin semin Bu malikilerin kitaplarından bir tanesi. Karnet yani kitaplarından. Summa qala şarihu ve dedi ki diyor. Ve haftube fi gayet la la an fihi iki kişinin ihtilaf etmeyeceği bir meseledir en gay yüce en yüce gayelerden bir tanesidir alimler bu meseleye fetva vermiştir diyor mağrip fakihleri malikiler böyle bir kişinin kafir olduğuna fetva vermişler Allah onlar rahmet etsin nereden bulup çıkarmışlar bu nakilleri Allah ze ve celle firdevs'e bizi onlarla beraber cem etsin. Subhanekallahumma ve bihamdik eşhedü an la ilaha illa ente. Tam anlamadım. O o